Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Bir bayan arkadaşımız, kardeşimiz soruyor, diyor ki hocam e, ben e, fazla tüyleri, kılları bedenimden e, yani e, e, e, alıyorum. Bu tüyleri almak için bugün de e, biz biliyoruz bunu almak sünnettir diyor. Ama bugün de e, kesin almak var. Yani e, daimi. Yani bu da nedir? Lezerden. Acaba bu caiz mi? Caiz değil mi? Yani İslam'ın emrettiği tüy, tüyleri, pis kılları almak. Yani de e, e, eli, ayağı, kadını bu caizdir e, alması. Bunları diyor, ben daimi yok edebilir miyim? Yani lezerden siyanslar alıyorlar. Devamlı 5-6 siyans. Bu ne yapıyor? E, alıyor. Ebedi alıyor. Evet, bunda da alim, bu yeni bir güncel olduğu için hocalarımız buna izin vermişler. Bir mahsur yoktur. Çünkü Allah Teala emretmiş o tüyleri, e, kılları almak lazım. Ama alırken ister geçici olsun ister daim olsun aynandır bir mahsur yoktur. Ama daimi almakta bir şart koymuşlar lezerde. Hatta iki şart koşmuşlar. Birincisi onun yan etkisi olmasın. İnsanın bedenine zerel verme vermesin. İkinci şart, ikinci şart onu yaparcan eee mahrem e, olması lazım. Yani kadının avreti görünmemesi lazım. İlla zaruret için bir mahsuru yoktur. Burada e, caiz olur. Bir mahsuru yoktur inşallah. Yani kadın yapsın. Kadın yaparcan damını bir dene ortada bulunması lazım. E, avrat mahallelerini mesela dizden yukarı e, e, mahallini yaparçan her yerini meydana atmak değil. İhtiyaç kaderi avratini keşfetmek lazım. Ne kadar ihtiyacı var? Lezeri dolaştırır o kadar yeri açarak böyle devam etmesi lazım. Bu şartlar olsa inşallah bir mahsul yoktur. Allah subhanehu teala eee her bizim dinimiz yüsürdür, kolaydır ama ölçü var. Ölçüleri aşmamakla e, Allah'ın verdiği teknolojiden, nimetten, ilimden İslam dini faydalanabilir. Allah-u Teala daha iyisini bilir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.